Allahu bilahe minash-shaytanir-rajiim. Bismillahi r-Rahmani r ala Rasulina Muhammadu wa ala aalihi wa sabbihij ajamain. Bir Müslümanın tevvekar olabilmesi için öncelikle şu 12 haram çeşidinden uzaklaşması lazımdır. Bir, küfür. Küfür iki çeşittir Küçük ve büyük küfür Küçük küfür Sahibini İslam dininden Çıkarmaz Bu küfrün sahibi Azabı hak eder Fakat cehennemde Devamlı kalmaz Büyük küfür Sahibini dinden çıkartarak Onu hiç çıkmamak Suretiyle cehenneme sokar Büyük küfür Beş çeşittir. Bir, yalanlama küfrü. 2 büyüklenme küfrü. Üç, tasdik etmesine rağmen yüz çevirme küfrü. Dört, şüphe küfrü. Beş, nifak küfrü. Bu on iki günahtan ikincisi şirk. Tevbekâr olabilmek için terk edilmesi gerekli olan ikinci haram da şirktir. Şirk iki çeşittir. Büyük ve küçük şirk. Büyük şirk kulun Allah ile birlikte başka ilahlar edilmesi ve edilmiş olduğu bu ilaha Allah'a duyduğu saygı ve ihtiram gibi saygı ve ihtiram duymasıdır. Allah büyük şirki ancak ölmeden önce tövbe ile af edebilir. Küçük şirk, insanlara gösteriş yapmak için ibadeti en güzel şekliyle yapmak ve onu süslemek, Allah'tan başkası adına yemin etmek, bazı kişilerin Allah ve sen dilersen bu iş olur, ben Allah'a ve sana güveniyorum ve benzeri sözler söylemesi gibi lafızlar Küçük şirke girer. Bu lafızlardaki problem nereden kaynaklanıyor diye sorarsanız, Allah ve sen dilersen bu iş olur. Yani Allah ile kulu yan yana koyduğu için. Nasıl derse doğru olur. Önce Allah dilerse, daha sonra da sen dilersen bu iş olur şeklinde, tertibe işi uydurursa, bu lafız doğru olur. Şirk olmaz. İkinci lafız ise, ben Allah'a ve sana güveniyorum, lafzı yanlış bir lafızdır. Çünkü arada ve bağlacı var ve bu atıf maalesef zayıfın güçlüye atfı burada yanlıştır. Doğrusu ben Allah'a, önce Allah'a, daha sonra da sana güveniyorum şeklinde olursa bu lafız doğru bir lafız haline gelir yani mutlaka sonra önce Allah sonra sen gibi bu sonra lafızlarını kullanmak gerekiyor şirkten uzak kalmak için bu şirke düşenler günah işlemekle beraber bu günah onları İslam dininden asla çıkarmaz üçüncü günah nifak Tevbeker olabilmek için terk edilmesi gerekli olan üçüncü haram da nifaktır. Nifak da iki türlüdür, büyük ve küçük nifak. Büyük nifak, bir kişinin müminlerin yanında Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, kıyamet gününe inandığını söylemesi fakat, gerçekte bunlara samimi olarak iman etmemesiyle olur. Bu nifak, sahibini bir daha çıkmamak üzere cehennemin en derin yerine sokar. Tevbe etmediği takdirde. Küçük nifaha gelince, yani bu büyük nifaha anladık. Büyük nifak aslında inkar var ama kişi inkarını gizliyor, Müslümanın yanında Müslüman görünüyor. Bu büyük nifak. Küçük nifak gelince kişinin imanının esaslarını inkar etmediği halde yalan konuşması, verdiği sözde durmaması gibi günahları yapması küçük nifaka girer. Bu günahları işleyenler azap görebilirler fakat cehennemde sonsuza denk kalmazlar. Tövbekar olabilmek için terk edilmesi gereken diğer haramlarda Hızlıca şu şekilde sayalım Dördüncü haram Fasıklık Tövbekar insan Fasık ol olamaz Fasıklığı terk etmesi lazım Beş isyan etmek Allah'a asi olmak İsyan etmek Tövbekar insan isyanı bırakmalıdır isyanından vazgeçmelidir Altı Şeriata aykırı davranmak Tövbekar insan Şereata aykırı davranmamak üzere kendi kendine söz vermesi lazımdır. Yedi, düşmanlık etmek. Yani başkalarına haksız yere eziyet etmek veya onlara zarar vermek. Yani zulüm. Zulmü kaldırması lazım. Sekiz, fuhuş etmek. Tövbekar insan fuhuştan uzak kalmalıdır. Dokuz, her türlü ahlaksızlık. Tövbekar insan her türlü ahlaksızlıktan da uzak kalmalıdır. 10. terk edilmesi gerekir. Günah, zina etmek. Evet, bunu da terk etmesi lazım. Bir Müslümanın tövbekar olabilmesi için. 11. Allah hakkında bilgisi olmadığı konularda ileri geri konuşmamak ki bunu çok önemlidir. Bir Müslüman din konusunda bilgisi olmadığı takdirde ileri geri konuşursa, bir günah işlemiş olur çünkü din konusunda bilmediği halde ileri geri konuşurken bazı noktalarda küfre girer de haberi olmaz. O yüzden bundan sakınmak lazımdır ve bilinmeyen konuları bilene sormak lazımdır. Ve özellikle cahilce yapılan tartışmalarda Müslümanları karalamak, onları haksız bir takım ithamlarda bulunmak, kesinlikle o insanlara büyük günahlar kazandıracaktır. O insanların bu hastalıklardan kurtulması lazımdır. 12. günah, Müslümanların tuttuğu yol haricinde başka bir yol tutmak. Yani Müslümanların dışında yaşamak, Müslümanlığa aykırı bir takım tavırlar içerisinde olmak, Müslümanlar camiye giderken kendisi efendim başka yerlere gidiyor, bu tür ee, yanlış yönelişlerde maalesef e, terk edilmesi gereken önemli günahlardandır. İnşallah gelecek dersimizde kalp selametinin sebepleri, günahları terk etmenin yollarıyla ilgili sohbetimiz devam edecektir. Allah cümlenizden dinlediğiniz için razı olsun, geceniz mübarek olsun. Cümlemizi Allah bu saymış olduğumuz günahlardan uzak eylesin. Wa ahiru dawwana en elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu Muhammed alihi ve